Örnek istiyorum Bana Ahmet Faruk-ı Sirhendi'yi getir İmam-ı Rabbani'yi de Önünde diz çökelim Bana i̇mam Rabbani'de de Onun tarikatı tarikatım olsun Neden? Çünkü siyasetçiler Önüne diz çöktükleri halde Onlara yaltaklanmadı Zindanlara girmeye razı oldu Ben, ben Medine şeriatını isterim dedi Tarikat marikat istemem dedi Tarikatın da sultanı ama kimse onun önünde bu sünnetmiş, biz bunu bırakalım diyemedi. Sonunda diyordu ki beni celallendirmeyin. Celallendirmeyin. Sünnetin önünde nasıl şeyhleri konuşturursunuz siz? Resulullah'tan büyük şeyh olur mu diyen İmam Rabbani'ye razıyız. Ama ağzında sigara, bilgi yok, bir şey yok. İki üç tane şiir öğrenmişsin. O şiirlerin üzerinden insanların İçindeki manevi yükleri, kabartıları büyütüyorsun. Ve sen Allah'a davet ediyorsun. Böyle değil. Böyle değil. Biz İmam Rabbani'nin tarikatını isteriz. Eserleri ortada. Ne diyor? Benim tarikatım Kur'an, sünnet ve şeriat tarikatıdır diyor. Şeriat. Şeriatı olmayan tarikat boştur diyor. Şimdi sen tarikat olarak diyorsun ki Şeriat basit iş basit iş E tarikatın olsun, tarikatın olsun İmam Rabbani de seni zındık görüyor Sen sömürüyorsun Zikrullah ile sömürüyorsun O da zikrullah'a daveti Cihat görüyor Ahmet Faruk-ı Sirhendi'nin Tarikatı tarikattır Hasan Basri'nin kopyası zaten Siyasete Taviz vermeyen Ve Limuzinle hatmaceye gitmeyen Şeyh Efendi o. Ama hem züht üzerine kurulu bir sistemin uzantısıym diyeceksin, hem de oturduğun koltuğa devlet adamları bile yılda bir defa oturamayacak. Ve insanları hizmetçin gibi kullanacaksın. Bu tarikattır ama Allah'a ulaşan bir tarikat değildir o. Karunlaşmaya doğru giden bir tarikattır. İslam'da tarikat yoktur demesin kimse ama bu sömürü de yok İslam'da. Hasan Basri var. Ahmet faruk Sirhendi var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.